Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Global Witness'in Guardian gazetesinde aktarılan raporunda Doğu Akdeniz gaz rezervlerinden kaynaklı karbon salımlarının küresel ısınmayı sınırlandırma hedeflerini suya düşürebileceği yazıldı. Rapora göre projenin iklime faturası bütün finansal getirilerinden çok daha büyük. Kuruluş Avrupa'nın zaten Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşması imkansız kılacak düzeyde doğal gaz kaynağına sahip olduğunu kaydediyor. Doğu Akdeniz'in dev doğal gaz rezervlerini Avrupa'ya bağlaması önerilen ve Avrupa Birliği'nin de onayını alan bu boru hattı rapora göre her yıl Avrupa'nın en kirli enerji projesi olarak görülen Polonya'daki kömürlü Bełchatów santralinden daha büyük bir karbon salımına yol açacak. Global Witness'dan Jonathan Grant, dünyanın zaten bir belirsizlik ve mücadele ile yüz yüze olduğu bir dönemde iklim değişikliğine katkıda bulunacak ve son tahlilde dünyayı daha güvensiz bir yer haline getirecek bir kaynak için ülkelerin birbirine düşmesi gerçekten çok anlamsız diye konuştu. Gant, Doğu Akdeniz'de tırmanan krize en ivediği çözüm bütün tarafların fosil yakıtların yerin altında kalması konusunda anlaşmaya varmaları diyor. Tabii bu talep karşılık bulacaksa dünya genelinde yeni bütün Fosil yakıt çıkarımlarına moratorium getirilmesi gerekli ve mevcut çıkarımlarında her yıl azalan kotalarla sınırlandırılması gerekiyor. Yoksa bu tip taleplerin bir yere varacağını zannetmiyorum. Uzmanların 2020 yılının en güçlü tayfunu olarak nitelendirdikleri Goni tayfunu Filipinleri vurdu. Ulusal afet merkezinden yapılan açıklamada tayfun nedeniyle şu ana kadar en az 16 kişinin öldüğü, Üç kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Goni bu yıl Filipinleri vuran 18. tayfun. Bu tayfunun 2013 yılında 6300'den fazla kişinin neden olan Haiyan'dan sonra ülkede etkili olan en güçlü tayfun olduğu belirtiliyor. Filipinler Kızıl Haç Başkanı Senatör Richard Gordon ise DZBB radyosu istasyonuna yaptığı demeçte işte. Goni'nin saatte 310 kilometre... Saat hıza ulaştığını ve Katanduanes kasabasında evlerin %80'ine yakınını yok ettiğini duyurdu. 2016'da yayınlanan bir araştırma tayfunlarla insan kaynaklı iklim değişikliği arasında göz ardı edilmez bir bağ olduğunu belirtiyor. Araştırmaya göre artan okyanus sıcaklığı nedeniyle tayfunlar çok daha yoğun ve şiddetli gerçekleşiyor. Antalya Kemer yolu üzerinde yer alan Küçük Çaltacak Milli Parkı'nda vatandaş girişine kapalı olmasına rağmen oluşan çöp yığınları Antalya gönüllüleri ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından temizlendi. Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yapılan temizlik çalışmasında çok sayıda pet ve cam şişe, sigara izmariti ve av malzemeleri toplandı. Dalgıçlar da su altında temizlik yaptı. Bir günden volkan ateşin haberine göre biyolojik çeşitlik ve ekosistem hizmetleri hükümetler arası bilim politika platformunun yani İPBES'in yayınladığı raporda koronavirüs salgınına doğa katliamlarının neden olduğu ifadelerinin ardından yaşam savunucuları harekete geçti. Çan Çevre Koruma Derneği ile Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği bu rapordan yola çıktı. Alamos, Golden, Kirazlı'dan tahliyesi ve Kaz Dağları'ndaki tüm maden işletmeleri ve projelerinin... ÇED, ruhsat ve izinlerinin koronavirüs kapsamında da değerlendirilip sağlık etki değerlendirme raporu alınıncaya dek süresiz olarak durdurulması talebiyle Çanakkale İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davacılardan biri olan Ferzan Aktaş, bilim insanlarının bize sunduğu akademik çalışmalar çok açık olup yeni salgınları önlemek için Sinop Nükleer Santral örneğinde olduğu gibi 850 bin ağacın kesildiği, Kaz Dağları Alamos koltaki 350 bin ağacın kesildiği, Doğa katliamlarını durdurmamız ve orman varlığını arttırmamız gerekiyor dendi. Dirençli bir ağaca dair güzel bir haberle programımızı bitirelim. Belçika'nın Ypres şehrindeki kestane ağacı 160 yaşında. Orta Çağ'dan kalma Tahkimat bölgesindeki parka dönüştürülen bir alanda kestane ağacı büyümeye devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nda çetin çalışmalar sırasında büyük zarar görmüş ağaç ve kısacık bir kütüye dönüşmüş. Fakat güçlü ve derin kökleri sayesinde savaştan harabeye dönmüş şehirle birlikte yeniden toparlanmış, büyümüş ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dört gövde birden çıkarmış. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nda bir kez daha tehdit altında kalmış. Belçika'nın nazi işgali sırasında yerel halk, yakacak bulmak için birçok ağacı kesmek zorunda kalmış. Ypres Pejaz Direktörü Lüven Stube ağacın bu dönemdeki imtihanını bizlerle şöyle paylaşıyor. Üşüdükleri için yakacak bulmak zorunda kalan Ypres halkı o dönemde birçok ağaç kesti. Fakat bu kestane ağacına dokunulmadı. Çünkü yamaçta bulunduğu için dallarının etrafındaki evlerin üzerine düşmez tehlikesi vardı. Dolayısıyla kesilmemiş ağaç. Bu mücadeleden de sağ çıkan Ve yılın ağacı ödülünü kazanan ağaca bakım için de 2500 avro ödül verilmiş. Şimdi bu parayla ağacın daha da iyi bakılması sağlanacak. Belediye üyesi Valentin Despegel'in bir açıklaması var. Diyor ki bu kestane ağacı anıt olduğu gibi sembolik bir gücü de var. Dört gövde yipresin hayatta kalma azmini temsil ediyor. Şansı yaver giderse 100 yıl daha yaşayabilecek. Canlı bir anlatıyor. İklim krizini çözdüğümüz ve doğayı koruduğumuz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi